1051 numaralı konu, Hazreti Peygamberin, kendisine af talebinde bulunmasını istemek üzere gelen bir münafaa af talebinde bulunması, İbni Ömer şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamberin yanında oturduğumuz bir sırada Harayzoğulları kabilesinden Harmele bin Zeytel Ensari de oraya geldi, Hazreti Peygamberin karşısına oturup dilini işaret ederek, Ey Allah'ın Rasulü, işte iman buradadır, dedi,